Gurre tabirini hocam isterseniz bir evet. kısacık açıklayalım. Daha sonra sorunun devamına geçeyim ben isterseniz. Evet. Yani günümüzde kürtaj meselesi var. Daha önceki programlarda da bunlar hep gündeme geldi. Hı hı. Kürtaj tabii ki hamilelik, sübut bulduktan sonra, gerçekleştikten sonra çocuğun düşürülmesi, alınması veya aldırılması hadisesi. Haliyle bir nefse kıymak açıkçası böyle bir lüksümüz olmamalı. Anne baba da olsa. Mazenetimiz ne olursa olsun bir cana kıymamız veya onun hayatını elinden almamız bir kula yakışmaz. Rabbimiz bu canı vermiştir, alacak da o olmalıdır. Evet. Onun için müdahale şansımız bize cezayı gerektirir. Peki ceza nedir? Yani bir insan e, diyelim ki anne baba da olsa e, hamilelik gerçekleştikten sonra hangi gününde olursa olsun bu hamileliği sonlandırdığımız zaman cezayı ne yapmış oluyoruz? Hem dünyevi hem de ukravi cezayı hak etmiş oluyoruz. Evet. Bunun karşılığında ödenen meblağ gurre diyoruz biz. Gurre. Yani bu gurre, cezanın, adı tabi, gurre cezanın diyor, adına gurre diyoruz. Gurre kimin hakkıdır? Kimin hakkıdır? O ölen çocuğu bir insan bir birey olarak düşünün, onun miraslarına mirasçılarına ödenmesi gereken bir şeydir, bedeldir. Ne yani yaklaşık 200.005. Yani 205 değil de 200.5 evet. ee, gram altının karşılığıdır. Kime ödenecektir? Ödenen çocuğun mirasçılarına. Mirasçısı annesidir, babasıdır. Peki ölümüne annesi sebep olmuşsa babaya ödeyecektir. Peki her ikisi birlikte buna sebep olmuşsa yani çocuğu birlikte aldırmışlarsa her ikisi ortaklaşa bu meblağı diğer kardeşini ödeyecektir. Yani miras sıralaması var. Peki miras sıralamasında peki kardeşi de yoksa o zaman ne vardır? Mutlaka bunların dedesi vardır. Dede de yoksa amca vardır. Yani miras sıralamasına göre ne yapacak? Bu meblağ onlara ödenecektir. Evet. Bu açıklamadan ayrıyeten bir de kefaret yanında da bu yapılan bu şeyden dolayı tevecü istiğfar etmelidir. Onu da Sadece mali değil yani tabii. bu ceza. Evet, 200 yani ortalama 200 gram bir altın verilmesi gerekiyor. Fakat bunu 24 ayar altın cinsinden. Yani gram, gram gerek, altından bahsediyoruz. Biz gram altın tabii ki bellidir. Herhalde 24. 24 ayar. Ayar altın, altın olarak Cinsinden verilmedi, verilmeli diyoruz ve bir de parça parça ödenebilir mi, tek seferde ödeyecek durumum yok. Yani ya. bunu mirasçı ödeyecek nihayet kişi hı hı. E, mirasçı ile aralarındaki geçen şeye göre değişir. E, taksitle ödeyebilir, bir bütünlük olarak ödeyebilir. Hı. Tabii ki onun e, yani alacağı hak olduğu için hak sahibinin e, talebi de önemlidir. Evet. Onu ikna eder, taksitlerle öder, e, bir çırpıda öder veya seneye yayar. Duruma göre değişir. Evet hocam teşekkür ediyoruz. Adana ben teşekkür lazım. edeyim. İyi akşamlar diyorum.